dergi İnsanatın sunduğu açık dergi devam ediyor. Açık dergi 95.0 Açık Radyo'da Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Bu akşam Burak Deliyer'le yayındayız. Karşı sanatta yer alan ve sanatçının Pestosokya cinayetinin izini sürdüğü araştırma odaklı tarihin küçük odası sergisinin son günlerinde yapıyoruz bu kaydı. Ocağın başından sunulmuştu. Karşı sanatta bu iş ve kapanmadan Burak'la bir araya gelmeyi becerdik. Şu anda Zoom'dayız gerçi ama olsun hoş geldin Burak. Hoş bulduk merhaba. Evet, 21'inde kapanıyor sergi. Söyleşi daha sonra dinleyenler belki kaçırmış olacaklar. Bir güncelleme yok, değil mi? Bu konuda, burada uzatma vesaire gibi. Ee, ya şu anda yok ama orası hani karşı sanatın e, ana galeri mekanına dahil olmayan bir oda olduğu için. Hani belki, evet. e, belki videoyu biraz daha tutabiliriz. Hani şey e, yerleştirme Hı -hı. belki kalkar ama hani video belki kalabilir bilmiyorum. Hani böyle şey bir sergi bitmiş olacak herhalde tabii bu durumda. Tabii, ama hani video tabii. belki e, bırakabiliriz diye düşünüyorum. Evet tam da odadan konuşarak başlamak istiyordum ben de. Öyle devam edelim. Evet Sergi Festus Okey cinayetine odaklanıyor. Bunu en başta söyledik bir kere daha söyleyeyim. Ve cinayetin gerçekleştiği odaya geri dönmeyi öneriyor izleyicisine yani bizlere tam da bu noktadan başlamak gerekirse sergileme meselesi. Bu işin merkezi yani gösterim alanı e, olan bir oda var. Senin de söylediğin gibi karşı sanatı daha önce gezmiş olanlar için şaşırtıcı bir deneyim bu. Esas sergileme alanı da değil senin için. Bu bana çok ilginç geldi özellikle. Belirtmek isterim. Karşı sanata ilk adım attığımda hatta o ana galeride biraz dandayım imkanını buluruz. Facebook'e yapılmış başka e, köyüte sanat işlerinin de temsili var. Oraları bir gezdim. Sonra odayı fark etmeyince hakikaten böyle bir vakum duygusu e, oluştu. Bende işin kendisi nerede diye. E, işi biraz saklı tutuyorsun. Aslında öyle oluyor. Bu kastiği mi oldu ona bilmiyorum ama e, bir kapıdan geçmek gerekiyor. E, izleyebilmek için. Bunu izah edebilir misin bize? Yani mimari sebepler vardır kesin. Lojistik sebepler de vardır bunu da biliyorum ama ben özel bir önerme e, de gördüm burada. Yani izleyicinin bir biçimde senin önerdiğin şahitliğe dahil olabilmesi için bir eşikten geçmesi gerekiyor diye bir aşırı yorumla başlamak istiyorum Söyüş'e. Ee, yo güzel bir yorum. Ee, güzel diyorum. Ee, bunlar tabii biraz e, senin söylediğin gibi lojistik e, işte fiziksel nedenlerle oluyor. Ama benim e, en başta niyetim şeydi. E, Beyoğlu'nda bir oda olsun. Zaten e, yani işte cinayet Beyoğlu'nda gerçekleşiyor. Mekandan çok fazla uzaklaşmayalım. Yani mahalleden çok fazla uzak uzaklaşmadan orada o odaya benzeyen bir oda olsun. Yani o odanın kendisi olması imkansız zaten. Zaten genelde bu tür e, yeniden canlandırmalarda e, hep bir e, nasıl diyelim e, e, hem sakilik olur hem de hiçbir şey tam olur. Zaten yeniden canlandırılamaz. Yani. imkansız bir şeydir yani. Hani hiç oraya da girmeden e, o oda ama benzeri. Bu benzeri olunca sanki e, daha nasıl diyeyim gerçekçi hakiki bir şeye daha çok yaklaşıyoruz. Yani ben, benzeri olduğu için gibi düşünmüştüm. Bu saklı olma meselesi aslında bu arada e, işin hem sergideki işlerin hem de videonun böyle temel meselesi yani farklılıktan ziyade işin genelinde böyle verili sunulmuş hazır olmayan şeylerle karşılaşma meselesi var yani bize verilmeyen karşınızda bir ekran bir yüzey bir nesne görüyoruz fakat o yüzeyin ekranın nesnenin arkasında olanı hikayesini bağlamını çok bilmiyoruz bu arada genelde bu çoğu zaman sanat mekanlarında da sanat izleyicisinin genel e, deneyimidir. Ya yani bir nesile karşılaşırsın. Her zaman gidip e, etiketi okumak zorundasındır. Sanatçı hakkında araştırma yapmak zorundasındır. O işi tam anlayabilmek için falan. Bu da şeye çok benziyor aslında. Yani bir cinayet mahalline cinayet mahalline gidiyorsun Orada bir şeyler var ve ne olduğunu anlamaya çalışmak çalışmak için çeşitli yöntemlerle e, araştırmak evet. e, gerekir. Eee şeydi ee, yani, ...tabii okey cinayetinde birçok şey elimizin altında değil. Ee, yani nasıl oldu, nasıl, ne oldu falan bilemeyeceğiz. Ee, kasti ya da kasti olmayan karartılar var. Bu anlamda algılama her zaman engelli. Yani hep bir engel ve şeyin arkasından e, görüyoruz. Fakat evet. bu aslında e, bizim e, özellikle sinema teorisinde falan çok bu e, sinema kuramında e, çok şey yapılan bir şey... Bizim genel e, duygusal yatırımlarımız hep gördüklerimize güvenmek üzerine e, kurulu. Her zaman biz mesela ekranı, bir sınav filmi gördüğümüzde gerçeğin tümünü gördüğümüzü düşünürüz. Ha evet burası bir kent, yani bu, bu bir ev ve bu, bu evde bir karakter yaşıyor. Bu yani filmin, Crespo filmin ilk giriş şeyidir. Ve burada biz böyle her şeyin tümünü gördüğümüzü düşünürüz. Böyle bir e, güven e, meselesi var. Tabii Türkiye bu o, güvenin, Güven duygusunun çok kırıldığı bir yer, benliğin kırıldığı bir yer diyelim. Çünkü benlik karşısında bir güvenebileceği bir bütünlük e, görmek istiyor. Hani bu şekilde genel bir e, e, şeye de oturuyordu. Hani e, geliyorsun bir yerden, bir şeyler görüyorsun, sonra bir odaya giriyorsun. Odada da böyle bir parçalı bir e, yerleştirme var gibi. Fakat e, bir taraftan da hani e, hem işin gerçekleşmesi bir kısmı yani bu metnin yazılmasının bir kısmı pandemi dönemine denk geldiği için de hani bu odada olmak, kapanmak, izole olmak fakat aynı zamanda da açıkta olmak. Evet. Ayrıca Türkiye'nin pandemi meselesi de değil de Türkiye'nin son dönemlerinde yaşadığımız yani kamusal alanlarının artık kapalı olması gibi neredeyse bizim biraz daha iç mekanlara çekilmiş olmamız gibi fakat hepimizin. Çok benzer odalarda ya da hepimizin bu kapalı durumda olması, izole ama beraber olmamız falan filan gibi böyle birçok evet, şey vardı. Evet. Buna geri döneceğim. Bu izolasyonun farklı manalarından özellikle birisi e, benim de bu söyleşi bağlamında ilgilendiriyor. Konuya yaklaşımın, bir sanatçı olarak yaklaşımın bağlamında. Ama biraz geri saralım Teybi. Ayın 18'inde Süreyya Evren'le ki sergide de onun iki şiiri e, yer almakta takviye olarak. Süreyya Evren'le bir araya geldiniz. Karşı sanattaki bu sergi hakkında konuşmak için. Oradan e, öğrendiğim bir şey. Bu e, işlerin ee, epey bir geçmişe dayandı. Yani neredeyse e, 15 yıl gibi bir süreden bahsediyoruz. Pestisokey cinayetini eğer yanlış hatırlamıyorsam göçmen dayanışma aile birlikte müdahil olma talebinin reddedildiği an başladığını söylemiştim. Lütfen bu kısa jeneolojiyi de bize aktarabilir misin? Ee, ya evet. E, ya e, Aslında iş e, benim için yani bu iş aslında geriye dönüp baktığımızda e, iş orada başladı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Begüm, Fırat'a özlem vardı o gün. Ya reddedilmişti, reddedilmişti başvurularımızla dönüyorduk. Ona o gün şey demiştim ben. Yani hukuk reddetti. Hukuk bizim hukukumuz değil. Bizi reddete dahil olmamızı. O yüzden bunu başka türlü bir zeminde ele almak lazım. Bu sanatsal bir zemin olabilir, başka bir şey olabilir. Yani bir yaratıcı bir müdahale gerektiren... ...bir yerde el almanız lazım gibi şeyler söylemiştim. Tabii bu 15 sene önceydi. Hiçbir şekilde böyle bir böyle bir sergi fikri çıkmadı o zaman tabii. Çok şeylerden geçtim. Çok fikirler dolaştı. Bir ara şeyi hissettim. Bu Festo'kin öldürme hikayesini duyan herkesin kafasında mesela... ...o odada işte kurbanla fail arasında neler geçtiğine dair hikayeler kesin canlanmıştır. Yani kim kime ne yaptı, nasıl oldu falan gibi. Bunun üzerinden böyle bir şeyler düşündüm. Sonra işte bu kurşun geçirmez kumaşla kolektif böyle katılımcı işler düşündüm falan. Çok şeyler düşündüm yani. Çok yazdım, çizdim. Sonra bu asıl meselenin bu müdahiliğin reddedilmesi olduğuna geldim aslında. Yani tetikleyici olan da bu oldu. Yani şuydu, mahkeme bizi işte biyolojik bağımızın olmadığı ve yurttaşlı olarak birinci dereceden zarar görmediğimiz için reddetti ve mahkeme aynı zamanda işte ilk üç sene dört sene festus ya yani ölen bedenin festus okey olup olmadığını araştırdı yani mahkeme için hani faile yönelmek sanığa doğru gitmek yerine ilk önce festus okey mi ahmet mi mehmet mi kim bu sorusu çok zaman geçirildi ee, bu da çok çarpıcıydı. Yani bu tür zincirlerin kurulması ben ve Festokey arasındaki e, mahkemenin tanımadığı bağ, Festokey ismiyle bedeni arasında e, kanıtlanması gereken bağ sanki mahkeme ondan sonra başlayacak gibiydi. Bu e, bunlar çok e, tetikleyici oldu diyebilirim. Evet, serginin merkezindeki videoda Festusokey cinayeti üzerine spekülatif bir video denemesi ismini taşıyan çalışma da zaten bu e, soruları doğrudan duyabiliyoruz. E, yani şey e, resmen hani sorgulayan ve aslında adalet e, talep eden bir metin. E, bunun yazım sürecinin de e, meşakkatli olduğuna hiç şüphe yok. E, hem metinden bahsedelim hem de aslında videoyu oluşturan işte evet metin, ses bandı e, Festus'un görüntüleri, internette bulunan görüntüler, buluntu görüntü e, şeyinde, düzeyinde ve bütün bunları birbirine bağlayan bir de koreografik gösteriyi dahil etmiş vaziyettesin. Evet. Biraz videonun sorusunu az evvel ifade ettin ama belki tarifini vermekte izleyemeyecek olanlar için şimdi bizi ilerleyen iler iler günlerde dinlediklerinde iyi olabilir diye düşünüyorum. E, vereyim. Şey yani metin edebi felsefi bir metin ama şey yani son derece yapılandırılmış aslında. Yani video 3 bölümden Hı. oluşuyor kısaca. Ee, birinci bölüm böyle bağlamı kuruyor gibi e, diyebiliriz yani bu küçük odayı bizim büyük tarihimize bağlıyor ve e, yani o, e, bir de bu metin yazıldı ben bunu işte bir e, e, ölüm yaşam olasılıkları diye bir workshop yapmıştım e, salt'ta o zamanlar işte bu sivil ölüm meselesini araştırıyordum oradan böyle e, yani biyolojik ölüm değil de e, hayatta olarak ölüm yani e, hayatta Hayatı geçersiz kullananlar Yani bu mülteciler de olabilir. Köleler, kölelik de olabilir vesaire. Evet, hani evet. hukukun yaşar, yaşar saymadığı şeylerle ilgileniyordum. Evet. Ve dolayısıyla böyle yaşamın ve ölümün ayrılmadığı, birbirinin içine geçtiği bir şeyi araştırıyordum falan. Bu metin biraz oradaki şeylerden çıktı. Evet. Sonra tabii yolda çok değişti. Çünkü seslendirmek gereği hissettim. Yani metin olarak kalması değil de bunu hani evet. söylemek, söylenmek de isteyen bir tarafı vardı. Böyle işte... Tekrarlı evet. işte edebiyat, edebi tarafı da olan falan sorgulayıcı da aynı zamanda falan bir metin. Yani şöyle evet. işte birinci bölüm böyle e, odayı e, şeye yerleştiriyor diyelim. E, bizim küçük küçük odayı büyük tarihimize yerleştiriyor ve kamera bu sırada böyle tarıyor dolaşıyor. Bir güvenlik kamerası çektim ve işte orada e, çerçeveler var. Çerçevelerden de dışarıyı görmeye çalışıyor aslında odanın dışarısını e, görmeye çalışıyor ve yüzeyi tarıyor. İkinci bölüm işte o, o performans e, e, çıplak ayakların performans yaptığı, el olduğu bölüm daha çok dava ve davayı konu alıyor. Yani dava sürecini konu alıyor ve bütün bu şeyi araştırıyor. İşte okeyin bedeni e, ve ismi arasındaki bağ, e, biyolojik bağ işte e, bizim dahil olmamamız e, annesinin e, kardeşinin e, DNA raporlarının sunulması e, ve bu e, biyolojik bağlarla ee, anlatı, yani biz sanatçılar olarak bir anlatı kuruyoruz. Ee, anlatı e, kurduğumuz zaman da bir zincir e, bir yerden bir yere gidiş oluşturuyoruz. Bunun arasındaki, bu iki şeyin arasındaki bu anlatı zinciri kurmak ve biyolojik zincir kurmak arasındaki bağ. Ee, burada tabii çıplak ayaklar bir performans gerçekleştiriyor. Ee, daha çok, yani odadalar tabii ama yaptıkları jestler böyle hep ıskalayan jestler. Yani nesne bir şeye dokunmak istiyorlar. Fakat işte nesler etraf etrafında fakat yani e, onlara dokunamıyorlar, dokunmuyorlar. El jestleri bazen benim sesim benim sesimle söylenenlerle uygun, bazen uygun değil. E, bu anlamda da böyle yani e, e, karmaşık belki evet. e, sözün gidemediği yerlere gitmeye çalışan el jestleri bunlar e, gibi düşünebiliriz. Ha bu arada tabii koro var, arada bir bir koro girip çıkıyor, benim sözlerime eşlik ediyor. Arkadan iki kişi böyle ben ne söylersem onlar da benimle beraber tekrar var falan. Böyle yani bütün işte aslında gördüğümüz bir şeyin başka bir şeyle kurduğu ilişki tekrar etme ya da yabancı kalma gibi bir mesele var. Üçüncü bölüm karanlık bu sefer o da. O da, da senin söylediğin gibi internetten bulduğum Facebook'in görüntüleri ve bazı başka işte gökyüzü görüntüsü ya da bir işte dokunmaya çalışan bir elin görüntüsü gibi. E, görüntüler var. Bunları projeksiyonla mekanındaki yüzeylere yansıttım. E, burası aslında e, şey sunduğum bir bölüm. Artık böyle hani, hani giriş, gelişme burası biraz çözüm gibi. E, <gülüyor> burada böyle bir öneri sunuyorum. Yani e, işte ispat edilmesi gerekmeyen e, etik estetik hakikatler fikrini ortaya atıyorum ve bu hakikatler üzerinden bir e, dünya, e, başka bir dünya düşünebilir mi, kurulabilir mi, başka tür ilişkiler kurulabilir mi gibi e, bir evet. e, öneri getiriyorum. Aynı da soruda soruyorum. Evet, yani bir yandan videoyu e, da gökyüzüne e, bağlayan bence çok dramatik bir an. Hakikaten en azından çözüme ilişkin böyle bir işaretle barındırıyor. Çok etkileyici olduğunu belirtmem lazım bu müdahalenin ama şunu da söylemek lazım şey dengesini kurmak epey önemli geçtiğimiz günlerde İpek Dubenle yapmış olduğumuz bir söyleşi vardı sanatçının toplumsal konulara yönelirken o işte üstünde bulunduğu bıçak sırtı durum yani onu suistimal etmeden çok da dramatize etmeden ama bir biçimde temellük edip bir biçimde orijinal bir e, iş yaratması bir konum e, yaratmasından bahsetmişti kendisi. Bunun dengesi Vestus Hokey e, cinayeti konusundaki Hakikaten büyük trajedilerden ve dramlardan birisi yakın dönem tarihimizde. Nasıl gözettin bu dengeyi? Yani hı hı. dramatik olmayla fazla enformatik olma arasında gidip gelme filan. Bu bir problem olmuş muydu senin için özellikle merak etti. E, ya aslında bu işi şey yaparken e, tabii çok işte e, demin de söylediğim gibi 15 senir düşünüyorum falan. En sonunda şöyle bir şeye geldim yani. Ya tamam. Ben ne söylemek istiyorsam söyleyeyim. Yani ne bunu böyle bir dolaylılık, böyle bir sanatsal bir şey düşünmek yerine. Dolayısıyla bu iş aslında benim diğer işlerim arasında son derece böyle hani enformatik çünkü e, olay konusunda bilgilendiriyor. Bilgilendirici kısımlar var. Bir de yorumlayıcı, e, denemeci kısımlar var. E, bilgilendiriyor. Fakat tabii böyle bir devamatizasyon hiç. Yani aslında ben böyle biraz e, e, duygu duygulu bir iş yaptığımı düşünüyorum. Yani aslında şöyle söylemek lazım. Yani Duygululuktan, o sulu duygululuktan biraz uzak diyelim ama hani felsefi bir kavram kullanacağım. Felsefeciler yanlışsam herhalde işte bilmiyorum nasıl artık ama hani duygulanım meselesi önemli geliyor buna. Duygulanımı da biraz şey gibi tarif ediyorum. Özne öncesi ilksel duyumlar gibi. Hani demin söyledim ya mesela ya biz şey isteriz biz izleyiciler olarak ya da bir dünyayla karşılaşan ya da bir ekranla bir nesneyle herhangi bir şey karşılaşan insanlar olarak... E, teyit onay <gülüyor> isteriz. E, mesela konuşan kafa ve ağız e, evet. sesle uyumluysa rahatlarız ve dinleriz. Mesela. E, ya da mesela e, söylenen ile görünen uyumluysa hani bir güven duyarız. E, bir e, kendimizi rahat yerimizde hissederiz eğer bu evet. tekrarlar varsa. Buna ben e, duygulanımsal e, şey diyorum. E, hani videoda bu tür bir şey var ama ve benim e, Fetus Okey'li ...hikayelerini anlatırken de hep genelde... ...bu tür şeylere böyle aslında dayanak. Yani Metin öyle yapıyor. İşte bir titreşim diyor falan. Ekrandan gelen... ...bir titreşim. O titreşim aslında... ...ekranın titreşi. Yani bizim... ...gördüğümüz portrenin... ...ne gösterdiğine evet değiniyorum. Fakat... ...hani ekranın titreşi, o minik... ...temas noktası, minik... ...fiziksel şeyden... ...yola çıkıyorum falan. Hani... ...buralardan böyle kurdum şey... ...yani meseleyi. Ama evet. şey... ...tabii... Ya, ya bilemiyorum mesela bu iş bir yani temellik etmekten ziyade hani yaptığım şey aslında bütün bu meselenin başka bir yorumunu üretmek gibi bir şey oldu diye düşünüyorum ben. Neyse belki buna daha sonra geliriz. Evet evet kavramlar biraz zaman alır hiç şüphesiz tartışmak. temelli ben de çok hızlı geçtiğim için az evvel bu şekilde Hı. kullandım. Ama evet bu duygulanımsal kısma e, ilişkin belki de şimdi şeyden de bahsetmek lazım. Ee, kurşun geçirmez festus ee, nasıl söyleyeyim yerleştirme mi diyeyim heykel mi diyeyim tam nasıl, nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum aslında. Burada da aslında e, yani terginin evet, merkezi bir e, speculative video bölümü var. E, bu videonun izlendiği oturma alanının hemen karşısında da izleyicinin hemen önünde e, duran bir iş kurşun geçirmez Festus ee, ve bu da kurşun geçilmez kumaş kullanmışsın. Bu malzemeyi kullanmaktaki amaç e, neydi yani nasıl önüne geldi? Zira aslında hani hem bu yaralanabilirlik meselesi hem biraz aslında hayatın geçicidi ya da geçip gitmiş bir hayatı böyle tutmaya çalışmak gibi jestler okuyabiliyorum. Nasıl yorumlamak ee... hani en isabetlisi olur yardımcı <gülüyor> olabilirsin belki. Evet ya tam bilemiyorum en isabetlisi böyle hangisi olur ama benim şeyimde şu vardı sanırım biraz e, hani duygudan bahsettik belki biraz e, romantize ettiğim yerler de var hani böyle biraz e, lirik bir tarafa gitti ya da mesela bence e, e, spiritüel bir tarafı da var aslında işin çok az bir dozda hani o işte ispat hı hı. gerektirmeyen jestler bir yerden bir yere gitmeyen ama var olan şeyler falan böyle aslında fakat bütün bunların şeyinde ben hani Bizim biraz da bildiğimiz bu, bu taraf belki var, bu insani hatta insan, in, insanın ya da hayatın fiziksel, fiziksel ve basit varoluşunu aşan bir ruhsallık, bir ruhsallığı var dünyanın ve insanın. Hani buralara gitmek böyle olabilirdi fakat ben şeyde tutmak istedim, yani bu ruhsallık fakat bu ruhsallığın kendisini bulduğu bir yabancı ortam. İşte kurşun geçirmez kumaş güvenlik kamerası, e, polis sandalye, karakol sandalyeleri, e, böyle bir militarist e, teknoloji e, güvenlik teknolojileri, böyle bir hani bir o e, gizip ve mesela işte e, değil mi e, güvenlik kamerası ekranı böyle çok aslında şiirsel olmayan bir görüntü, e, çok geniş evet. açılı bakmaya çalışan, sadece görmek için yapılmış yani şey delil toplamak için bu adam e, işte bu kişi bu kişiye vurdu mu, bu kişi bu arabaya buradan geçti mi falan için yapılmış bir görüntü teknolojisi. Yani böyle e, ne çok yüksek çözünürlük, ne incelik, ne alan derinliği, hiçbir şey yok yani böyle alabildiğine nasıl diyelim anti şiirsel bir şey. Hani bu yabancı nesneler ve yabancı e, şeylerin içerisinde ee, bir, bir işte biraz tutkulu, sorgulayan ve şiirsel romantik taraflarda olan bir metin ve e, işte jestler. Hani bu yabancılıkla bu bu yabancı ortağımızın ruhsallığı gerilimini tutmak için biraz bu tür şeyleri e, koydum. Bir de mesela senin o bahsettiğin Kurşun Geçirmez Festus, işte 130'a 170 Kurşun Geçirmez Kumaş üzerinde Kevlar'ın, ya yani Kurşun Geçirmez Kumaş Kevlar'ın bir özellik kullanarak yapıldı mesela işte UV ışıkları gelince yani güneşe maruz olunca kararıyor bu kumaş ve o da bana şeyi çok iyi geldi yani bu kumaş işte ordular kullanıyor polis kullanıyor fakat hiç beklenmedik ve hesapta olmayan bir özelliği var güneş görünce kararıyor ve bu hani hesapta olmayan özellik önemsiz özellikten bu bir kurşunla öldürülmüş e, bir e, kişinin portresinin oradan geri gelmesi e, bana çok nasıl diyeyim, çok açıcı geldi. E, tanınmayan yani kumaşının tanınmayan bir özelliği arkaya atılmış bir özelliğinden böyle bir e, kurşunla öldürülmüş birisinin portresinin böyle biraz silik bir biçimde e, gelmesi hem o kumaşı biraz kurtarmış oldum <gülüyor> gibi yani, hem de belki de e, şey okey içinde bir fırsat oldu belki de bilemiyorum. Evet bir anlamda maddenin maddeselliğin içinde az evvel işaret ettiğin o hani dünyanın ruhsallığında bir tür tezahür olarak ben daha da romantik bir yerden belki yorumlarız diye düşünüyorum ama süremiz çok kısıtlı. Burak Deliyer'le birlikteyiz. Karşı sanatta yer alan tarihin küçük odası sergisi vesilesiyle. Ee, pek çok şeyi dışarıda bırakarak söyleşinin sonuna kadar geldik Burak ee, hı hı. yani sergi için özellikle e, eklemek istediğim şey var mı biliyorum çok kısa sürede bunu yapmakta zor ama yoksa ben bu söyleşinin orijinal yayınlama tarihi olan 19 Ocak bağlamına ilişkin sözlerim varsa onları duymak istiyorum hı. ama dediğim gibi hani sergi ilişkin belki aman kayıt altında kalmasın dediğim bir iki kelam daha vardı onları da alabilirim senden önce. E, yo yo yani hiç, konuşuruz şey değil. Şey 19 bugün 19 Ocak olması çok tesadüfen böyle oldu. Evet. E, ya yani, 2007 19 Ocak'ta randink öldürdü değil mi? Ve Fessus Sokey cinayeti Aynen, evet. de 20 Ağustos 2007. Yani aslında bunlar böyle birbirini arka arkaya gerçekleşmiş e, cinayetler evet. ve 15 yıl olmuş. Yani e, şey Türkiye'de yaşamak biraz böyle sanırım. Bu tür davalar e, hem gerçekten açıklar, fi fiilen yani davalar sürüyor. Hem Fasistokya davası sürüyor e, hem de hırantik davası tabii ki sürüyor. Fakat şöyle düşünüyorum ben, bunlar bu davalar kapatılsaydı bile, diyelim ki normal bir demokrasi, bir hukuk düzenimiz olsaydı bile bunlar kapatılsaydı, işte failler cezalandırılsaydı e, gerektiği zaman da gerektiği gibi falan, yine de bunlar açık kalacaktı gibi hissediyorum ben. Yani e, adalete tam olarak ulaşmış olamayacaktık ve bu e, adalete ulaşamama hali bana potansiyelde bir yer gibi geliyor. E, bir bir kurucu bir açıklık e, var orada gibi hissediyorum. E, bunu da <gülüyor> Festokey e, işini düşünürken çok ya yani garip bir laf belki. Belki benden başka bunu çok daha güzel kelimelendirenler vardır, e, söyleyenler vardır. Fakat e, sanki bu kayıp kayıp sonrası telafi edilemeyen hep açıkta kalan o yer. Sanki bizim böyle bir yeni bir dünya, yeni bir insanlık kurmak için çok üzerinde evet. çalışmamız e, gereken bir yer gibi e, hissediyorum. Evet bu sabah açık gazetede gerçekleşen söyleşide 19 Ocak Söylesi'nde Ümit Kıvanç ve Taner Akçam vardı. Taner Bey'in söylediği tam da aslında yani onun terimi cumhuriyet olduğu, eğer yeni bir cumhuriyet kurulacaksa bunun aslında potansiyeli ranting Dink cinayetinde sonra oluşan e, adalet talebidir. Bu adalet talebinin bir biçimde ayakta tutan belki bugün göremiyoruz etrafta o kadar kitlesel olarak ama e, insanlardır gibi çok benzer bir şey söyledi. Sen de bunu aslında bir e, açıklık yani adalet talebiyle birlikte gelen adaletin yerine getirilmesine ilişkin talebin bize sunduğu bir açıklık olarak tarif ettin. Bu da iyi bir finaldir. Temenni içeren bir final e, olduğu için diye düşünüyorum ve çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim zaman ayırdığın için daha uzun uzun konuşmak dileğiyle tabii ki. Hoşçakalın. Açık dergi.